Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Meridian Gencin sayfasında yine beraberiz bir ay aradan sonra yaklaşık. Hazreti Adem'i Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığına bakmaya devam ediyoruz. Bilmiyorum bitirebilecek miyiz? Biraz çünkü benim mesleğimin verdiği alışkanlıkla e, ister istemez bir vazada dönüştüğü için e, çıkarımlarımız böyle e, bir ders gibi hani kanlılıkla anlatıp anlatıp geçemiyoruz maalesef. Ama belki de e, bizden de istenen odur. E, daha farklı bir bakış açısı istenecek olsaydı değil mi? E, onu çok e, büyük bir vukufiyetle yapabilecek çok kıymetli hocalarımız var. E, dolayısıyla kendimi hani kötü hissetmemek için böyle bir giriş yapıyorum. Çok uzadığı için. E, fakat gerçekten Hazreti Adem, daha evvel de söylemiştik, aslında hepimiziz. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i anlatırken bize aleyhisselam hepimizi anlatıyor, bizi anlatıyor bize. Bizim doğamız, bizim fıtratımız, o en derindeki hani insani varoluşumuzun üzerine hiçbir şey eklenmemişken, yani dünyanın, kültürün, yaşadığımız coğrafyanın, ailenin, inançların vesaire, e, eklenmemiş, o saf ve pür halimizi görüyoruz Hazreti Adem'in hikayesinde. E, dolayısıyla hani elbette her birimizin kumaşı e, bir farklılık gösteriyor e, detaylarda. Fakat e, ana malzeme nedir, e, hani nasıl olmuş e, onu görüyoruz ve doğrusunu isterseniz benim için bu son derece hem teselli edici hem ümit verici oluyor. Bütün peygamberlerin hayatlarını okumak öyle olmuştur. Yani hayatımdaki en büyük teselliyi ve en büyük ümidi, teselli geçmişte yaşanmış olanlar için biliyorsunuz ümit de geleceğe dair düşüncelerimizdir, hayallerimizin zeminidir. Yani ümidiniz yoksa hayaliniz de yoktur. Bunların ikisini de ben peygamberlerin hayatında bulurum, görürüm arkadaşlar. Size de çok tavsiye ederim. Çünkü bir başkasından dinlemek evet ufuk açıcıdır. Başka bir gözle bakmanızı sağlar. Fakat hiç kimse sizin yaşadığınız hayatı yaşamadığı için sizin o kısaya nasıl bakacağınızı kimse bilemez. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim. Ee, ve orada anlatılan kıssalar, hadislerde geçen böyle bazı anekdotlar, Efendimiz işte İsrailoğullarından biri vardı şöyle yaptı ya da geçmiş ümmetlerden bir adamın başına şu geldi falan diye böyle kıssalar anlatır bize bazı hadisler. Çok çok öğreticidir Hayatımıza ışık tutucudur dediğim gibi yaşadığımız ve içinden çıkamadığımız, yorumlayamadığımız hadiseler konusunda bizi teselli eder, bizi yatıştırır, sakinleştirir ve hani kendimizi çok kötü görmeyiz yani. Bakarız bu insani bir halmiş deriz ve ne kadar düşerse düşsün işte oradan sıçrayabilecek, yükselebilecek. O imkanın içimizde mevcut olduğunu görürüz o kıssalarda, o hikayelerde. Bunların başında gelen de Hz. Adem'in hikayesidir. Sizinle birlikte Araf suresindeki bölümü okuyorduk en son. Araf suresinde 10. ayetten 25. ayete kadar Hz. Adem'in hikayesinin bir başka, daha zengin, detaylarla daha zengin bir anlatımı var. Orada şöyle diyor, biz nerede kalmışız? Sizlerle 13. ayette kalmışız. Ee, hemen 10, 11 ve 12'yi hızlıca okuyayım. Ee, diyor ki, Rabbimiz, andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Ee, sizin için orada birçok geçim, bir dakika, evet, geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz? Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım. Çünkü onu ateşten yarattın. E, affedersiniz beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Geçer. İşte burada efendim Elmalı Hamdi Yazır merhumun tefsirinden ilerliyoruz. Mesela şunu hatırlatmıştı bize. Geçen ay dinleyenler hatırlayacaklardır. Bence bu çok kıymetli bir tespit. Diyordu ki demek ki yani o güne kadar anlıyoruz ki hikayenin anlatılışından iblis meleklerin içinde yaşıyordu kim bilir kaç bin yıl yani bizim zamanımızda, kaç milyon yıl belki de onlarla birlikte yaşadı. Demek ki o güne kadar kibrini imtihan edecek bir imtihanla karşılaşmamıştı. Yani kibri hiç imtihan edilmemişti. İblisin o nefis hissiyatına yani kendini nasıl algıladığına dair hissiyatına dokunacak hiçbir emir ve teklif Yapılamamış, yapılmamış demek ki o güne kadar. Yani arkadaşlar tabii şimdi bakın buradan kendimiz için neler neler çıkarabiliriz değil mi? E, denenmediğin günahın masumu değilsin diye bir söz var. E, tabii bunu çok e, yanlış noktalara çekip efendim o halde hiç kimseyi hiçbir şey için e, yanlışsın deme e, gibi bir noktaya hakikatin çoğulluğu ve göreceliliği gibi bir noktaya getiriyorlar. Hayır suçlama anlıyorum ben yani ve kendinden de o kadar emin olma hiçbir zaman yani bunu asla yapmam deme öyle bir imtihandan geçmedin bilmiyorsun şimdi bana bazen bazı durumları paylaştığım zaman yakın çevremdeki tanıyanlar diyor ki ya işte burada nasıl mesela sabrettin veya bunu nasıl böyle tolere edebildin yani arkadaşlar kendinizi onun yerine koyuyorsunuz ve Hani o belki ben de yapardım aynısını diyorsunuz. Yani ben onun yaşadığı şartlarda yaşasaydım belki ben de aynısını yapardım. Şimdi iblisin hikayesiyle bunun ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Ee, yani ben asla kibirlenmezdim. Asla isyan etmezdim. Ya nasıl ya meleklerin içinde yaşıyorsun. allah Teala ile hani bir şekilde tabii oradaki şeyi bilmiyoruz varoluş biçimini. Bir şekilde konuşuyorsun. Görüyorsun yani biliyorsun Allah Teala'yı hani bizim bizden yani insan olarak bizden şu andaki durumumuzdan çok daha kuvvetli bir gerekçen var yani ona seni inanmaya sevk edecek o kudreti yakından gözlemlemeye sevk edecek ve buna rağmen nasıl isyan ediyorsun değil mi insan şimdi böyle diyor burada iblise kızıyor peki biraz sonra Adem isyan edecek arkadaşlar? Biraz sonra yani biraz tabii orada bir milyon yıl daha geçmiş olabilir de bizim açımızdan kıssanın anlatımında biraz sonra Hazreti Adem kendisine yasaklanan şeyi yapacak yani. Hani burada şeytanı temize çıkarmaya şeytanın avukatlığını yapmaya çalışmıyorum asla ve kata ve şunun altını ısrarla çiziyorum. Yani bir insanın bir hatayı yapmak için bakın bu cümle çok önemli arkadaşlar çünkü bugün bu değerlerimizle oynanıyor bizim zihnimizle oynanıyor. Bir insanın bir hatayı yapmak için gerçekten dinlediğimizde bizi de böyle suskunluğa sevk edecek çok kuvvetli mazeretleri olabilir, gerekçeleri olabilir. Ama o davranışın hata olmasını engellemez o. Burası çok önemli işte. Onun için yıllardır artık hani dar kafalılık mı dersiniz yoksa çok ileri görüşlülük ve böyle çok mühim bir noktayı keşfetmiş olmak mı dersiniz bilemiyorum. Yıllardır insanlara çok söylediğim bir şey var vaazlar vesilesiyle. Diyorum ki bakın Adem kıssası bize gösteriyor ki hata yapacağız biz yani. Hata yapacağız. Şeytanla Adem'i ayıran şey hata değildi arkadaşlar. İkisi de hata etti. Hatadan sonraki tavırlarıydı. Çünkü hatayı hata olarak görmemek bize bugün empoze ediliyor. Öyle şeyler söyleniyor ki herkesin doğrusu kendine diyor. mesela Böyle bir şey olamaz. Şimdi yeni dün bir kitaba baktım diyor ki işte bireysel din diyor toplumsal dine mukabil. işte bu toplumsal din neymiş peki böyle kural koyan, yasaklar koyan, sınırlar koyan bir dinmiş. Bireysel din neymiş senin böyle kendi iç dünyanda e, icat ettiğin inanç. Yani bireysel din öneriyor insanlara arkadaşlar. Yani bu işlerin hani hakikatin... Kişiye göre değişmesinin nereye kadar vardığını varabileceğini, işte cinsel konularda, cinsiyetle ilgili konularda, hak, hukuk, adaletle ilgili konularda, bir toplumu bir arada tutan değerlerle ilgili konularda, bu tartışmanın nerelere varabileceğini önceden görmeniz ve asla ve asla şartlar ne olursa olsun değişmeyecek en temel hakikatler olduğunu, sabitelerimiz olduğunu Efendim e, tabi bunlar çok sayıda değil öyle de zannetmeyin. Yani yüzlerce kural var ve bunlar asla değişmeyecek. Hayır arkadaşlar yani çok sayıda değildir. E, hele bizim usulü selasemiz bellidir zaten. Üç temel asıl, asıl vardır. Bunlar mesela asla ve asla tartışılmaz. Yani mümin olmanız için tartışırsınız da tartışırsanız mümin olmazsınız. Allah'ın varlığı, peygamberin varlığı ve ahiretin varlığı. Mesela bu bizim sabitemizdir. Allah vardır. ...bize peygamberler göndermiştir. Sonucu bildirip... Affedersiniz. Ve efendim... E, ...peygamberler... E, şey, ...ahiret vardır. Dirileceğiz ve Allah'ın huzuruna çıkacağız. Dolayısıyla arkadaşlar... ...işte e, burada... ...hani şeytanın nasıl ayağının kaydığını... ...ve o kibrinin denenmemiş olması... ...ilk imtihanda onu nasıl... ...huzurdan e, tarif edilmesiyle sonuçlandığını... Görüyoruz kıssanın bu aşamasında. Ee, uzun uzun anlattık onu. Şimdi 13. ayet gelmeye geliyoruz arkadaşlar. Cenab-ı Hak ne dedi bu isyan karşısında? Yani ben ondan hayırlıyım. Çünkü e, şeytan hem secde etmedi yani emre itaat etmedi hem de hata görmedi yaptığını. Yaptığını bir hata olarak kabul etmedi. İşte benim üzerinde ısrarla durduğum şey bu. Yani hata yapabiliriz, lütfen kabul edelim. Diyelim ki ben yanlış yaptım veya ben yanlış yapıyorum. Allah yardım etsin, ben de kurtulayım. Ama bu yaptığım yanlış, bu gidişatım yanlış... Diyebileyim, diyebilelim yani. Yani mesela işte tıpta da böyle, psikolojide de böyle değil mi? Kişi kendi rahatsızlığını fark etmezse iyileşebilir mi? Yani iyileşmek için gereken e, iradeyi kullanabilir mi? Kendi rahatsızlığının farkında değilse. E, işte itikadi konularda, inançla ilgili konularda da böyle. Cenab-ı Hak ne dedi arkadaşlar? Fehbit minha, fe ma yekunu leke ente tekebbara fiha. Fahruc in min as ee, gerçekten çok etkileyici ve Allah katındaki sebep sonuç ilişkilerini bize izah eden e, anahtar ifadeler var burada. Dedi ki, tamam öyle mi? Fehkıt minha. Yani işte seni yok ediyorum, seni işte şöyle cezalandır. Hiçbir şey demedi Allah Teala. İn orada. Meleklerin arasından in. Bu nedir? Arkadaşlar Bazıları, bazı kardeşlerimiz böyle dinin e, anlatılırken, kendilerine din anlatılırken e, davranışlarının sonuçlarının anlatılmasını adeta tehdit gibi ya da korkutma gibi kabul ediyorlar. Ben öyle kabul etmiyorum, ben öyle bakmıyorum daha doğrusu dine arkadaşlar. Ben dine e, Cenab-ı Hakk'ın bizi... E, İçinde bulunduğumuz aracın nereye gittiğiyle ilgili bilgilendirmesi olarak görüyorum. Yani biz tartışılmaz bir şekilde, burası aprioriktir işte tartışılmaz, tartışılmaz bir şekilde bir aracın içindeyiz. Dünyaya geldik yani. Bu araç bir yere doğru gidiyor. Yani bu hayat kaçınılmaz olarak ölüme doğru gidiyor. Ve oradan sonrası var. Allah bildiriyor bunu bize. Çünkü biz, bu bize kalsaydı biz bunu bilemezdik. Bilsek bile, sessek bile, çünkü insan aklı ahireti sezebilir. Pek çok filozof kendi sezgileriyle bunu kabul etmiştir yani. Çünkü başka türlü ahlaklı olamazsınız. Sezer, sessek bile peki e, orada bizi ne bekliyor ve hangi kriterlere göre biz değerlendirileceğiz? Bunu bilmemiz mümkün değildir. İşte bu açıdan Cenab-ı Hak bizi arkadaşlar bilgilendiriyor. Ben adeta inşallah yanlış bir benzetme değildir. Bir seyahat firmasının yolculuğa çıkmadan önce sizi seyahatte ve sonrasında neler beklediğiyle ilgili bir briefing vermesi gibi görüyorum vahiyi arkadaşlar. Dolayısıyla mesela diyelim ki işte siz Himalaya yatırmanacak bir ekiple gideceksiniz. Ekip size bilgi veriyor. Diyor ki işte şöyle yanınıza şöyle giyecekler götürün. İşte öncesinde şu şekilde spor yapın, vücudunuzu alıştırın. O hacca gidecek olanlara da değil mi ne, ne tavsiyelerde bulunuyor? İşte yanınıza şu ilaç, eğer şu, şu, şu hastalıklarınız varsa mutlaka yanınıza ilaçlarınızı alın. Uyduruyorum yani Himalayalara gitmedim de. Veya Tibet, hani Tibet diyelim, Himalayalar bile çok uzak görünüyor. Tibet'e gideceksiniz. Bir sürü işte size bilgi veriliyor. Oradaki yaşam tarzı, kültür, neleri yapmamanız lazım falan. Bu bilgiyi hiç vermiyorsa o seyahat firması ve siz orada bir sürü şokla karşılaşıp bir sürü malzemenin eksikliğini çekiyorsanız onları suçluyorsunuz değil mi? Ee, ve sizi bilgilendirdiği zaman, bakın işte orada şöyle bir kültür var, sakın şunu yapmayın, şöyle insanlara şöyle demeyin falan dediklerinde niye beni tehdit ediyorsun mu diyeceksiniz? Niçin beni korkutuyorsun mu diyeceksiniz? Yani bu e, bilgilendirme bir vahiy bana sorarsanız, inzar ve tebşir de bilgilendirmedir. Yani peygamberler efendimizle dahil olmak üzere İki vazifeyle gönderilmişlerdir. Daha doğrusu vazifeleri Allah'ın varlığını, birliğini, öldükten sonraki dirilişi bildirmektir insanlara ama bunu iki yöntemle yapacaklardır. Beşiran ve nevira, müjdeleyerek ve korkutarak. Korkutma diye çevriliyor nezir kelimesi dilimize ama aslında arkadaşlar inzar akıbetini anlatarak korkutmaktır. Yani böyle insanı muhayyel, e, hayal ürünü, gerçekliği olmayan, bir takım böyle insanın psikolojisini zora sokan şeylerle korkutma değildir. Tam tersine şefkatli bir doktorun korkutması gibidir. İşte bir öğretmenin notları kötüye giden bir öğrencisini kenara çekip bak ne yapıyorsun böyle yaparsan bu dersten kalacaksın demesidir. Yani sonunu hatırlatmasıdır. Bu yolun sonunun nereye çıktığını ona hatırlatmasıdır. İşte şeytanın Allah'ın huzurunda Cenab-ı Hakk'ı göre göre yani bir de şunu da unutmayın arkadaşlar bir parantez açalım ee, insanın Allah katındaki mevkii arttıkça sorumluluğu da artar bazı insanlar bu yüzden o zaman hocam öğrenmeyelim falan diyorlar ama insan yükselmeye o kadar odaklanmıştır ki yani o kadar kodlanmıştır ki yükselme arzusu bizim içimizde hiç kimse sorumluluğu artacak diye yükselmeyi reddetmez yani idareci olmak ister mevkisinin artmasını ister genel müdür olmak ister patron olmak ister ya yani deme, demez ki yani ya bu kadar insanın sorumluluğunu ben nasıl üstleneceğim demez insan yani bu insan doğası böyledir allah Teala işte bunu manevi açıdan da bizi böyle ayarlamıştır yükselmek isteriz. Melekleşmek isteriz, metafizik alemle alemde bir yerimiz olmasını isteriz. Efendim, Allah katında bir kıymetimiz olmasını isteriz. Bu bu e, yükseklik, bu bilgi ile başla tabii. Efendim, e, kalbin e, saflaştırılmasıyla, nefsin terbiye edilmesiyle aşamalar yükseldikçe arkadaşlar insanın sorumluluğu da artar. Onun için Efendimizin buyurduğu üzere bütün insanlar içerisinde hesabı en şiddetli olan peygamberlerdir. Ondan sonra, ondan sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenler. Şimdi burada bunu niçin söyledim? Yani şeytan da bir tek hatadan dolayı niye kovuldu huzurdan? Biraz sonra Adem de cennetten çıkarılacak <gülüyor> arkadaşlar. E, yaptığı, çünkü yaptığı şeyin sonucu oydu. Bu yani Cenab-ı Hakk'ın haşa, e, efendim şeyi değil, böyle durup dururken yani tepem attı, çıkarın şunu, çıkarın şunu değil. Yani e, kuralı bu, işin kuralı bu. Burada, bu makamda, bu mevkide bu davranış olmaz. Bu davranışı yaptıysan bunun sonucu buradan çıkmandır. İşte ben bunun üzerinde ısrarla duruyorum arkadaşlar. Neden? Belki kendim de bu konuda eksik olduğum içindir. Biz e, gerek kendimiz e, gerek e, eğittiğimiz işte başta çoluk çocuğumuz olmak üzere çevremizdeki işte e, gençler çocuklar vesaire rehberlik ettiğimiz insanlar konusunda davranışların sonuçlarıyla yüzleşmesine izin vermiyoruz onların. Kendimiz de öyle. Kendimizi böyle bir nevi uyuşturucu gibi böyle filmlerle, müziklerle, eğlencelerle işte bir şeye mi canımız sıkılıyor? Bir şey mi ters gidiyor hayatımızda? O sonuçla yüzleşmemek için arkadaşlar kendimizi oyalayacak bin tane meşgale buluyoruz. Halbuki onun sonucuyla yüzleşsek yani ben ne yaptım? Bak bu arkadaşımı kaybettim, yakınlığını kaybettim, işte ne bileyim veya maddi açıdan gidiyorum yani her ay açık veriyorum, her ay açık veriyorum ben ne yapıyorum demek yerine belki işte kredi kartlarına yüklenmek, ne bileyim sağdan soldan borç almak, borçla borç ödemek falan gibi ama hayatında hiçbir değişiklik yapmamak yani o seni o duruma sürükleyen sebepler üzerinde oturup düşünmemek, yüzleşmemek, yaptıklarının bedelini ödememek. Bazen bunu biz şefkatlitten dolayı yapıyoruz. Yani çocuğumuza veya o işte öğrencimize o kadar acıyoruz, o kadar seviyoruz ki onu. E, tamam ya hadi işte sınavı bugün de iptal edelim. Bugün erteleyelim çalışmamışlar. İşte ödevini getirmedin mi tamam pazartesi getir falan gibi böyle ertelemeler sürekli. E, ve yaptıklarının sonuçlarıyla işte unutmuş. Tamam unutabilir insan işte hadi getir falan bir daha bir sefere diyerek efendim. Ee, arkadaşlar onun e, kendisini belki de e, düzeltmesine, ıslahına e, engel oluyoruz. Bir defa yani Cenab-ı Hak'ın e, affetmesi demek, o davranışının sonucuyla kişinin yüzleşmemesi demek değil. Onu Hz. Adem'e anlatırken göreceğiz. Peki iblisi niye affetmedi arkadaşlar? Çünkü özür dilemiyor ki. Burası da önemli. <gülüyor> yani... Hatasını kabul etmiyor. Öz, i̇blisin tavrı arkadaşlar yani Cenab-ı Hakk'ı e, gazaba getiren arkadaşlar hatalarımız değildir. Küfrümüzdür. Makama saygısızlığımızdır. O makamı reddetmemizdir. Peki bazı işte gençler hemen buradan şöyle sorular üretiyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim onu makamına, saygı duymamıza ihtiyacı mı var? Hayır, bizim ihtiyacımız var. Yani bizim varoluşumuzun e, tamamına, e, tamamına erebilmesi için, yani bu dünyaya noksan varlıklar olarak geldik biliyorsunuz, hiçbir şey bilmezler olarak geldik ama bir potansiyelle geldik. Bu potansiyelin maksimum düzeye ulaşabilmesi, azami e, kapasitesini gerçekleştirebilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi için o makamı tanıması gerekiyor. O makamı tanımadığınızda burada yol alamıyorsunuz. İşte bütün o e, arkadaşlar nasıl diyelim sapkınlıklar, arayışlar, e, insanın kendine zarar vermesi, kendi türüne zarar vermesi, şiddet, aşırı şiddet, aşırı e, her türlü aşırılıklar. İşte bu. Bağı kuramamaktan kaynaklanıyor. Allah ile kendi arasındaki o inanç bağını e, burada o şeye katılıyorum, bireysel din dediği yani içsel o imanın içselleştirilememesinden kaynaklanıyor. O makamı tanımamaktan kaynaklanıyor. Peki diyeceksiniz ki böyle söylüyorsunuz ama o zaman iman edenlerin hiçbirinin hata yapmaması gerekirdi. E, öyle değil işte arkadaşlar. Hata yapı, hatalı. Dediğim gibi az önce hatayı reddetmiyor. Hatadan dolayı reddetmiyor allah Teala. Hatadan dolayı kovmadı burada şeytanı huzurdan. E, hatasını kabul etmediği için. Yani artık onun tekamülünün önü kapandığı için e, belki de. Yani tabi burada şimdi Cenab-ı Hak adına bu böyle bunun için oldu falan de çok haddini aşmak oluyor ama anladığımızı paylaşıyoruz. İn oradan diyor. İn aşağı oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddine değil. Kebir kelimesi geçiyor arkadaşlar. Tekbir, kibir, tekebbür bunlar hep aynı köktendir. Kibriya aynı köktendir. Bunlar arkadaşlar özellikle kibriya ululuk anlamında yani Allah'a mahsustur. Neden kibir kötüdür? Biraz şimdi iddialı bir laf gibi olacak ama çünkü sadece Allah'a mahsus olan bir şeyi kul kendinde gördüğü için. Kendinde vehmettiği için. Böyle bir büyüklüğü. Ve buna sebep olan da arkadaşlar istiğna halidir. Kendini beğenmesidir. Ee, yani şeyde geçiyor bu Alak suresinde çok etkileyicidir oradaki tanımlamada. İnnel insane leytğa insan sınırı aşar, haddini aşar, tuğyana düşer diye çevriliyor ama tuyan ne? Tuyan sınır çizgiyi aşmak demek. Bir nehrin yatağından taşması demek. İnsan kendi yatağından taşar, sınırları aşar. Ne zaman? Enra akustana. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin aklına vahye, benim eğitilmeye, birinin bana yol göstermesine, hidayet etmesine ihtiyacım yok dediği zaman. En ee, Hamdi yazır, burada çok güzel bir e, tespiti var, onu size aktarmak istiyorum. Diyor ki tekebbür, yani tekebbür ne peki? Büyük olmayı istemek, büyüklenmek yani. Tekebbür aslında küçüklüktür diyor. Çünkü büyüyecek olan büyüklenmez diyor. Yani Allah Teala'nın kendisine ululuk, şeref, haysiyet, üstün meziyetler vereceği kişi, verdiği kişi öyle diyelim tekebbre kalkışmaz. Yani kendini büyük göstermek istemek aslında küçüklüğün bir göstergesidir. Burada işte bütün o bağırıp çağıranlar, insanları hor görenler, böyle bilhassa kendinden aşağıda olan statü olarak, yani mesela hizmet sektöründeki insanlara kötü davrananlar, bunların hepsinde aslında bir türlü kabullenemedikleri bir basitlik, bir küçüklük, bir düşüklük vardır. Çok şimdi haddimi aşan psikolojik tahlillere girmek istemiyorum. Diyor ki Elmalı Hamdiyazır, büyüklenen Behme hal küçülür. Gerçekten de böyledir. Yani ne olursa olsun büyüklük taslayan küçülür. Çünkü insanlar ona bıyık altından güler. Korksalar mesela statüsünden dolayı korkup çekinseniz bile arkasından lanet eder. Onu büyük görmez yani. Hani gerçek anlamda bir büyük olarak onu görmez. Alçalır ve zelil olur büyüklenenler diyor Elmanlı Hamdi Yazır. Fahruç اِنَّكَ مِنَسْاَغِلِينَ Ayet nasıl bitiyor? Çık oradan çünkü sen aşağılıklardansın. Şimdi dikkat edin ne yapmak istedi şeytan? Büyüklenmek istedi. Allah Teala ise onu nasıl e, nitelendiriyor? Hangi sıfatla nitelendiriyor? Sağir. فَحْرُجْ اِنَّكَ مِنَسْاَغِلِينَ Sen... Savirlerdensin yani küçük kalanlardansın küçük varlıklardansın buradaki küçüklük fiziksel bir küçüklük değil arkadaşlar yani basit ve alt düzey anlamında Allah Teala katında arkadaşlar bazı hadislerde de böyle kıyamet sahnelerinin anlatıldığı hadislerde de böyle rivayetler vardır Allah Teala katında bizim karşılaşacağımız akıbetler çoğunlukla bizim dünyadayken hazırladığımız davranışların doğal sonuçlarıdır. Ama tezat gibi görünüyor. Mesela ne demek istiyorum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kibirlilerin kıyamet gününde yanlış hatırlamıyorsam bir böcek büyüklüğünde yaratılacağını yani küçücük yaratılacağını ve diriltileceğini daha doğrusu ve böyle ayaklar altında ezileceklerini söylüyor. Dünyada kibirlenenler hani böyle bir yere girdiklerinde falan hani herkes onu gördü mü? Ya yani mesela bazen böyle insanlar var arkadaşlar. Bir yere muhakkak yanında birkaç kişiyle gidiyor ki o birkaç kişi onu ululasın ki oradakiler de kimin geldiğini bilsin falan diye. Yani mesela ben, işte ben diyor her yere giremem diyor. Niye her yere giremez? İşte olmuyor falan diyor. Halbuki herkes gibi olsam Girebilirsin ve kimse de seni rahatsız etmez. Çünkü senin bütün dünya seni tanımıyor yani. Ee, ama e, işte arkadaşlar, yani insan kendisini e, büyük görmek istiyor. Bu açıdan e, kibir konusunda bilhassa son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü çok böyle e, karda yürüyüp izini belli etmeyen bir duygu, kibir duygusu. Ve acizane kanaatim insanın e, zekası... Komplikeleştikçe yani düşünce yapısı Kafası ne kadar komplike çalışıyorsa Ne kadar böyle çok yönlü çalışıyorsa Kendi davranışlarını o kadar rasyonalize ediyor O kadar becerikli bir şekilde rasyonalize ediyor Kendi kendine Hiç kimse mesela şunu demiyor Ben kibirliyim biraz Hiç kimse demiyor Ya da ben işte kibirlen kibirleniyorum Hissettim ben orada kibirli davrandım Biraz işte yanlış oldu Mesela kimse bunu demiyor arkadaşlar işte orada onu çeşitli sebepler söylüyor işte öyle davranmazsam insan hesabına koymuyorlar diyor işte ben daha önce de alçakgönüllü davrandım işte ne, ne muamelelere maruz kaldım falan diyor. E, o e, doğrudur arkadaşlar bunu kabul ediyorum yani insanlar mütevazi e, insanları hani böyle pek saymazlar yani. Hani çok sayılmak istiyorsanız biraz böyle beni sayın diye böyle adeta o ortama girmeniz gerekiyor. Ama ben buna şöyle bakıyorum arkadaşlar. Her şeyin bir bedeli var. Değil mi? Her makamın. Bir bedeli var. Yani siz mesela alim olmak istiyorsanız hayatınızı vakf ona vakfetmeniz gerekiyor. Çok okumanız, çok çalışmanız gerekiyor. İşte zengin olmak istiyorsanız hayatınızı ona vakfet Ben gece gündüz durmadan çalıştım, işte üç işte çalıştım falan diyor mesela o insanlar hikayelerini din dinlediğinizde. Yani her şeyin bir bedeli var. Her ulaştığınız makamın. E tevazu da bir makam arkadaşlar. Onun da bir bedeli var tabii ki. Yani ben mütevazi olacağım ama herkes aslında benim ne kadar kıymetli olduğumu bilecek ve ben ne kadar mütevazi davranırsam davranayım onlar bana saygı da kusur etmeyecekler falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. E, bir de parantez açayım. E, tevazuyla ezikliği de birbirine karıştırmamak lazım. Bunlar birbirine çok karıştırılıyor e, arkadaşlar. İnsanın mütevazi olmak için bile önce bir şey olması gerekir. Acizane kanaat. Devam edelim. E, Cenab-ı Hakk'a şeytan. Diyor ki tabii ki e, yapacak hiçbir şey yok. Fehput dedikten sonra yani in oradan, çık oradan dedikten sonra Cenab-ı Hak ona yok işte kalayım falan biliyor yani böyle bir şey yok. Çıkıyor diyor ki Gale en vırni ila yevmi Diriliş gününe kadar bana mühlet verdi. Yani nasıl demiş bakalım meal Şeytan dedi ki öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver Yani beni hayatta tut bana o zamana kadar bir ömür ver hani Birazdan söyleyecek zaten ben onlarla uğraşayım Çünkü beni bu Adem yüzümden ben bunu oldum diyor Bakın burada bile zihnin işleyişinde bir bozukluk var arkadaşlar Ben yaptım demiyor yani ben kibirli davrandım, ben Allah'ın emrine isyan ettim demiyor. Onun yüzünden diyor. Ona birazdan geleceğiz. Şimdi Didilişe kadar bana mühlet ver demesini elm Hamdi Hazır diyor ki Demek ki hem Allah'a hem de ahirete inanıyor bu adam. <gülüyor> bu adam dediğimiz şeytan yani. Allah'a inanmasa ona dua etmez yani. Dua ediyor ve onun gücüne inanıyor. Yani kendi kendine, kendisini hayat hayatta kalmanın kendi elinde olmadığını biliyor. Bir yaratıcı var, hayatın sahibi var. O bizi istediği kadar zaman yaşatır. Yuhi ve yumit olan o istediğini yaşatır, istediğini öldürür. Dolayısıyla o makamdan kıyamete kadar ömür diliyor. Ee, ve yu ilayyevmi yub'afun dediği için, diriliş gününe kadar dediği için... Öldükten sonra dirilmeye de inanıyor yani. Şeytan Allah'a da inanıyor, ahirete de inanıyor arkadaşlar. Bak bunlara da dikkat edelim. Bunun insanın tüyleri diken diken oluyor. Onun inkarı ne peki? Neyi inkar etti peki? Emrü teklifi ve vücubu ameli inkar ile muaraza suretinde oldu diyor. Valla arkadaşlar çok tehlikede insan. Çok tehlikedeyiz. Çok bıçak sırtı durumdayız yani. Hani korkutmak istemiyorum, meşrebim değil. Ama bir düşünün yani. Şeytan Allah'a da inanıyor, ahirete de inanıyor. Neyi bir Ademin tabii kıymetini inkar ediyor. Mesela aynı şey Mekke müşrikleri için de vardır ama onlar ahirete de inanmıyorlar. Allah'a inanıyorlar. Onun inkarı tekrar bu cümlenin üzerinde duralım. Elmalılı merhum diyor ki. Emru teklifi yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklediği sorumluluğu, teklif sorumluluktur. Teklif Türkçe'de anlam kaymasına uğramış arkadaşlar. Mükellefiyet sorumluluk demek, teklif de sorumluluk kılma demek. Allah Teala'nın emirini ve kendi üzerine yüklediği sorumluluğu ve bu ameli, o emir gereği yapması gereken davranışı inkar etti ve karşı çıktı. Muaraza çatıştı yani. Hani şunu demedi, işte diyorum ya burada yollarımız şeytanla ayrılır ayrılırsa arkadaşlar. Yoksa şeytanla aynı oluruz yani. Şunu dememiz gerekiyor. Ben işte namaz kılamıyorum, örtünemiyorum. Ne bileyim, param var, zenginim ama hacca bir türlü gidemedim, gitmedim. Ondan sonra herhangi bir şey yani. Zekat vermiyorum, veremiyorum. Ee, ama doğrudur, Allah'ın emridir. Ben yanlış yaptım, yapıyorum. Allah affetsin. Allah beni de lütfu keremiyle, bunu da eklemeyi unutmayın çünkü Allah'ın çeşitli ıslah etme yöntemleri vardır. Lütfu keremiyle beni de ıslah etsin, bana da nasip etsin bunları demek gerekir. Bunu demediğimizde arkadaşlar, onun için e, akaid uleması, işte bunu demediğimizde bunun da küfre gittiğini, dinden çıkmayla sonuçlandığını, Allah'ın inkarla aynı şey olduğunu... ...söylerler ve imanın sahih olmasının şartlarını sayarlar. İmanın bir esasları var. Şunlara şunlara şunlara inanmanız gerekir. Bir de ondan sonra inandınız peki bu iman geçerli mi? Sahih mi yani? Geçerli bir iman mı? Geçerli olması için de bazı şartlar sayarlar. Bunlara akayet kitaplarında bakabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de inanılacak esasların tamamına inanmaktır. Bunlardan bir tanesini bile inkar etseniz Efendimiz dönemindeki irtidat olaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz hayattayken irtidat edenler oldu. Bugün başlamadı yani bu dinden dönme hadisesi. Kur'an-ı Kerim'de de dinden dönme ile ilgili inanamayacağınız kadar ayetler var. İnsan diyor ki ya daha dün bir bugünkü vahiy yeni başlamış. Dinden dönülme mi var yani? Evet arkadaşlar o zaman da var. Ee, ve efendim bunların mesela bir tanesini söyleyeyim size. Zekatı vermeyi reddettiği için dinden dönüyor. Yani şöyle değil, tekrar tekrar söylüyorum. Zekat vermediği için değil bakın. Zekatı vermeyi reddettiği için. İnsan Allah korusun, faiz yer. Günahtır, haramdır, büyük günahlardandır. Adam öldürebilir, cinayet işleyebilir. Büyük günahlar var biliyorsunuz. Ee, efendim dinimizde. Ve Nisa suresinde eğer günahların büyüklerinden kaçınırsanız küçüklerini affeder diyor allah Teala. Dolayısıyla büyük günah kavramı Kur'an'ı bir kavramdır yani. Sonradan icat edilmiş bir kavram değildir. Faiz, içki, işte adam öldürmek bunlar büyük gün Savaştan kaçmak bunlar büyük günahlardır. Arkadaşlar şimdi bu büyük günahlardan birini hatta hepsini işlese birisi, Yaptığının günah olduğunu kabul ettiği sürece dinden çıkmış olmaz İşte buradaki şeytanın küfrünün 14. ayetten anlıyoruz ki Allah'a da inanıyor, ahirete de inanıyor Ama şeytanın küfrü ne peki? Emrin vücubunu inkar ediyor Oradaki emrin, emre itaatin gerekliliğini reddediyor Cenab-ı Hak ne yaptı peki? Yani işte defol git sana süre müre vermiyorum Bu dedi. Dedi ki 15. ayette Sen süre verilenlerdensin tamam kıyamete kadar sana izin. Şeytan Adem'e secde ile imtihan olundu. İblisin imzarı da Adem ve hakkında bir imtihan veriyor. Kular ee, için özür dilerim. Yani Adem yaratılınca, Hazreti Adem yaratılana kadar biliyorsunuz şeytan meleklerin arasındaydı ve Adem'in varlığı şeytan için bir imtihan sebebi oldu ve kaybetti. Şeytanın kıyamete kadar serbest bırakılmış olması da insanları kandırmak için insanların imtihanıdır. Yani biz şeytan ve Adem oğulları birbirimizle imtihan ediliyoruz arkadaşlar. Şeytan kaybetti o imtihanı ve o kinle dolu, çünkü sebebini de bizi, biz olarak görüyor, insanoğlu olarak görüyor. Diyeceksiniz ki ya benim ne kabahatim var o kavgada, ben yoktum orada <gülüyor> diyeceksiniz. Ama işte dediğim gibi her birimiz bir ademiz yani, her birimiz bir ademiz ve bizim imtihanımız da kıyamete kadar şeytanın bizimle uğraşacak olması. Ve işte bunu şöyle ifade ediyor 16. ayet kelime de. Bana febima alwayteni le ap o diyor ki öyle ise yani mühlet verdin madem bana beni azdırmana karşılık febima burada da bir hatsizlik var arkadaşlar ee, insan olu da bu yapıyor çok yapıyor bu hatsizliği ee, yani ben azdım demiyor da sen beni azdırdın diyor. Sen yarattın, sen izin verdin benim azmama diyor. Yani işte günahı da kadere havale etmek. İşte pek sesimizi çıkaramıyoruz. Yani hapishanelere gidin arkadaşlar. Bütün mahkumlar kendilerini nasıl nitelendiriyorlar? Kader mahkumu olarak. Niye sesimizi çıkarmıyoruz? Çünkü oradaki insana bir de şunu demenin çok yapıcı bir tarafı yok. Diyor ki yani ne diyeceğiz? Kader mahkumu falan değilsin. Sen yaptın, sen hak ettin bu sonucu. Ha, gerçi öyle demediğimiz sürece de o kişi kendisinde bir kabahat görmüyor. Mesela ben hiç unutmuyorum öyle bir hapishane hatıram var. Efendim bir konuşma yaptım orada tevbe ile ilgili. Birisi dedi ki ben tevbe edemem hocam bu bizim mesleğimiz dedi. Mesleğimiz mesleği olarak görüyor. Ve kendisinde de o mesleği seçmiş olmasını kaderin bir cilvesi olarak görüyor. Ee, böyle yaptığınız zaman bakın bir düşünün hiç sizde bir kabahat yok yani. Dolayısıyla insanın buna da dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Çok çeşitli yöntemlerle yeni yeni e, isimler, yeni yeni yöntemler icat ederek e, arkadaşlar e, işte sende bir kabahat yok. E, bu senin işte genetik e, kodların böyle, yukarıdan biri böyle geliyor, Sen, senin bir yapacağın bir şey yok bunda. Bir eğilim var, böyle bir eğilim var. Evet insanın gerçekten doğuştan getirdiği bir kapasite bir nasıl hazır bulduğu bir takım şartlar bir vasat bir ortam var ve bu ortam bizim için çok ciddi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yani hayata oradan başladığımız için o ortamın sınırları veya o ortamdaki bir takım eksiklikler ya da artı özellikler hayat boyu seçimlerimizde etkili oluyor. Ve işte Cenab-ı Hakk'ın bizim hesabımızı görecek olmasındaki rahmet de burada. Çünkü o bütün o girdileri de hesaba katacak. Ama biz birbirimizi değerlendirirken nereden geldiğimizi, hangi şartlardan geldiğimizi bilmeden değerlendiriyoruz. İşte Peki biz bunların mahkumu muyuz yani? Arkadaşlar bu çok tartışılan bir konu gerçekten. Hukuki sonuçları var. Yani mesela işte beynindeki bir bozukluk veya bir temayül bir insanı suçlu yaptıysa o kimsenin kendi seçiminin bunda bir etkisi çok fazla yoksa eğer öyle kabul edeceksek o zaman bu suçtan dolayı onu niye cezalandırıyoruz? Değil mi? Hukukta falan hukuka yansıyan tarafları var. Ee, ve e, yani bunu mesela burada eğer bu yolu besleyeceksek o zaman hani bu ırkçılığa kadar varabilir. Değil mi? Bazı e, mavi kan denilen işte daha böyle asil ve soylu kanların üstünlüğünü en baştan kabul etmemiz gerekir. Halbuki bizim dinimiz arkadaşlar doğuştan getirdiğimiz bir takım özellikler olduğunu biz kabul eder. Bunlar Allah'ın takdiridir. Bunlarla barışık oluruz, razı oluruz, isyan etmeyiz, hayat boyu bunları sorgulamayız. Ama biliriz ki bizim Allah katındaki kıymetimiz bunlara bağlı değildir, arkadaşlar. Bizim Allah katındaki kıymetimiz bunlarla ne yaptığımıza bağlıdır. Bize verilen bu malzemeyle ne yaptığımıza bağlıdır. İşte şeytan tam tersi. Yani bugün o hani benim bir suçum yok. Bu sen Allah böyle istedi. Demek ona bakarsan o zaman ben bir adamı öldüreyim. Allah e eceli gelmiş. Allah böyle istedi. Diyebilir miyim yani onun için? E tabii ki sizin e amellerinizin, girişimlerinizin sonucunu elbette Allah yaratır. Ama Allah Teala zaten en baştan sünnetullah gereği düzenini böyle kurmuştur. Şeytan dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık febima bima ee, bakın şimdi ne diyor arkadaşlar? Nasıl bir yemin ediyor? لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪ي Ben de onları saptırmak için, onlarla uğraşmak için, senin doğru yolunun üzerine elbette oturacağım diyor. لَاَقْعُدَنَّ <gülüyor> Sondaki şeddelinun, baştaki lan bunların hepsi git. Yani hiç kuşkunuz olmasın, ben o sırat-ı ortasına oturacağım, hiç oradan kalkmayacağım ve o senin sana doğru gelen, senin rızanı kazanmaya doğru gelen o insanoğlunu ben oradan e, saptıracağım diyor. E, 17. ayette diyor ki e, nasıl yapacak bunu? Le fumma la'ti'ennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gideceğim onlara diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Kuşatacağım. Zaafını bulana kadar, onu ayağını yoldan kaydıracak sebebi bulana kadar ben onunla uğraşacağım. Buradan gittim olmadı başka bir taraftan gideceğim. Sağdan gideceğim, soldan gideceğim bakın aynen söylüyor ayet-i kerimede. Efendim, Ve la ekferahum Sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Burası çok anahtar bir cümle, kilit bir cümle. Arkadaşlar bizim bugün içinde bulunduğumuz, sosyal medyada da buna çok rastlıyoruz, şu şükürsüzlük hali var ya arkadaşlar, her şeyden şikayet etmek, hiçbir şeyi beğenmemek devlet kötü, işte ülkemiz kötü, şartlar kötü, hayat kötü, iklim kötü, insanlar kötü, her şey kötü niyetli, herkes kötü niyetli. işte ekonomik şartlar kötüye gidiyor. Evet, yani ben deve kuşu olup başımızı kuma sokalım demiyorum. Ama arkadaşlar hiç mi şükredilecek bir şey yok hayatta? Hiç mi güzel bir şey olmuyor senin hayatında? İşte bu şeytanın bize yaptırmak istediği nihai hedefidir arkadaşlar. Şükürsüzlük. Şükürsüzlük şeytanın nihai hedefidir. Bak ben diyor senin sıratı ı üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları böyle kuşatacağım ki ki amacım ne? Bunu yapmakta nasıl büyük bir emek verecek bakın. Nasıl büyük bir çaba sarf edecek ki sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayasın diye diyor. Yani buradaki e, şükürsüzlüğün İnsanoğlunun sıradan gibi gelen, her gün böyle şikayet dili, sürekli şikayet etme kurumlardan, mesleğinden, cinsiyetinden, ailesinden, efendim eşli eşinden, çoluğundan, çocuğundan, kazancından, evinden, köyünden hiçbir şeyinden memnun değil. Hiçbir şey güzel değil yani ona göre. İşte bu şeytanın zaferini gösteriyor, bizim üzerimizdeki zaferini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak tekrar onun bu sözü üzerine, ona tekrar kendi konumunu hatırlatıyor. قَالَهْرُجْ minha مَذْعُومًا مَدْحُورًا Kovulmuş ve zemmedilmiş olarak çık oradan. O meleklerin arasından diyor. Sen kovuldun ve kötülendin. Yani Allah senin kötü olduğunu ilan etti. Şimdi hem Hazreti Adem'e, arkadaşlar ve onun şahsında hepimize Yasin Suresi'nde de vardır bu. Şeytanın bizim düşmanımız olduğunu Allah ve nasıl geleceğini, bize nereden geleceğini, hedefinin ne olduğunu, yöntemlerinin ne olduğunu hem Kur'an-ı Kerim hem de hadislerde çok daha detaylar var. açık açık Allah Teala bize anlatıyor. Yani şöyle değil bir, bir bir düşmanımız var. Şeytan ne yapacağını bilmiyoruz onun bize ve böyle hiçbir hakkında bildiğimiz de olmadığı için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir şey değil. Her şey çok açık. Şeytanın gücü ne kadar, ne yapar, nasıl uğraşır, amacı ne, efendim hangi yöntemleri kullanır, nereden gelir? Daha hemen kısımın içerisinde zaten göreceğiz bunu. Hepsi bize bildirilmiş arkadaşlar. Lemen limen tabi akemin hun lem lam la an minkum Diyor ki, evet sen böyle önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gidebilirsin. Çık oradan, zaten oradan kovuldu az önce. Andolsun onlardan sana kim uyarsa hepinizi cehenneme doldururum diyor. Ee, yani işte şimdi burayı söylemeyelim mi? Değil mi? Yani diyor ki allah Teala, ben size böyle bir şey, şey var, düşmanınız var, bir imtihan sebebi bu arkadaşlar. Bu dünyaya zaten imtihan edilmek üzere geldik. Bu imtihan da Allah-u Teala bizim ne mal ettiğimizi, kaç para olduğumuzu bilmediği için değil, bizim tekamülümüz içindir. Bugün tekrar bir video dinledim o kitapla ilgili. Hararetle okumanızı tavsiye ederim. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabında da o imtihan, çektiğimiz acılar, bunları niçin çekiyoruz, niçin bu dünyadayız, neden neler oluyor, neden oluyor, biz bunları nasıl anlayacağız, nasıl yorumlayacağız çok ...güzel bir kitaptır. Bir de hani bu dünyada bir insanın yaşayacağı acının, acıların en üst düzeyini yaşamış bir insan tarafından da yazıldığı için... ...yani hem ailesinin kaybı hem yanında gözünün önünde sürekli kötülükler ısrarlı ve sistematik bir şekilde yapılan bir kötülüğe maruz kalmış bir insan tarafından yazıldığı için de çok kıymetlidir. Kendi hayatınızla ilgili de çok şey bulacağınızı düşünüyorum... Efendim anlamlandırmaktır esas olan Yani başımıza gelenleri anlamlandırmaktır Ve o anlama göre de yaşamaktır Şimdi burada bizim bir sıkıntımız var arkadaşlar Acizane kanaatim e Sizi tanımıyorum yani şu anda beni kimlerin dinlediğini bilmiyorum e Genel olarak yani insanlıkla işte kendim allah Teala'nın takdir ettiği kadarıyla Kendimin ulaşabildiğim kadarıyla Hasbihal ettiğim insanlardan Gördüğüm ağırlıklı olarak istisnalar var tabi Gördüğüm arkadaşlar Bazen durumu Tespit ettikten sonraki Adımı atmamak da Büyük bir Hüzün Yıkım ve depresyon sebebi Yani Durumu tespit ediyor işte ben Şurada hata yapıyorum yani Şeytan gibi değil yani Farkında, farkına varıyor. Şunu yanlış yapıyorum, farkına varıyor. Mesela bu beslenmesiyle ilgili olabilir, çocuk eğitimiyle ilgili olabilir, kendi manevi hayatıyla ilgili, ibadet hayatıyla ilgili olabilir, zihinsel, entelektüel anlamda yapmak istedikleriyle ilgili olabilir. Fark ediyor ama ondan sonraki adımı atmıyor. yani. Bu da çok, o farkındalıkla birlikte çok daha kötü acı veriyor. Anladın. Ve bir karanlığa yuvarlanıyor o insan. Onun için ee, fark etmek... Ve devamlı mesela konuşuyor. Devamlı hepimiz konuşuyoruz. Devamlı sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Devamlı çocuk eğitimini konuşuyoruz. Devamlı insanlar arası ilişkileri, insan ilişkilerini konuşuyoruz. Ama gereğini yapmadığı zaman, o adımı atmadığı zaman, bir sonraki adımı yani eyleme geçmediği zaman bu eylem bazen düşüncelerini revize etmek olabilir, gözden geçirmek olabilir. Yani illa görünür bir eylem olması gerekmez. Bazen kalbini kalbindeki niyeti tasih etmek olabilir, kalbini düzeltmek olabilir insanlar hakkında, kendisi hakkında efendim yani manevi bir eylemde olabilir bu. İşte o eylemi yapmadığında arkadaşlar o bilgi de daha büyük acı veriyor diyebilirim. Şimdi Elmalı diye Hazır güzel bir şey söylüyor burada arkadaşlar. Diyor ki dikkat ettiyseniz diyor şeytan Allah'a isyan etti. Ama isyandan hemen sonra tard edilmedi. Kovulmadı huzurda. Önce soruldu. Niçin secde etmedin diye. Ma مَنَا اَكَا اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ Ben sana emrettiğim zaman secde etmeni sana engel olan şey neydi? diye Cenab-ı Hak sordu. Sorması bilmediğinden mi arkadaşlar? Artık anladık değil mi burayı? Bize öğretiyor Allah Teala. E diyor ki, ifadesi şöyle, İsyandan hemen sonra tart yok, istintak var. İstintak, konuşturma. Yani o bir hata işleyene, bir suç işleyene konuşma hakkı veriyor. Bir açıkla, sebebini açıkla. Niçin yaptın bunu, diyor. İstintakta itizar yerine kibri, gurur, inat ve küfür varsa eğer, yani bu konuşturulma sırasında... Ya Rabbi işte ben ettim sen etme Yanlış yaptım Hz. Adem öyle yapacak birazdan Bunun yerine tam tersine Kibir, gurur, bu emir çok gereksizdi İşte ben zaten ondan üstünüm Neden ona secde edecekmişim ee, Yani ne yapıyor bakın Emrin geldiği makamı makama bakmıyor Arkadaşlar O emrin muhtevasını kendince yorumlayarak Gerekli ya da gereksiz diye Hükmediyor bununla ilgili Yani bunun işte bir savaş sırasında, hayatın mücadeleleri sırasında, işte ne bileyim ticari bir yatırım sırasında herkesin orada alınan kararı en alt rütbeye kadar herkesin sorguladığını düşünün yani. Bu sorgulamak da pek popüler ya bu zamanda. Arkadaşlar sorgulamakta sakınca yok. Sorgulama yeterliliğin olması lazım ve sorgulama metotlarının da doğru olması lazım. Ama hiçbir yeterliliği olmadan, üzerine basacağı hiçbir zemin olmadan, hiçbir... Ee, tutarlı metodolojisi olmadan yapılan sorgulama ancak ve ancak kibir doğuruyor arkadaşlar. Zaten kibirden geliyor ve vardığı yerde kibir oluyor. İşte bunun neticesi de makamdan indirilme oluyor. Çünkü arkadaşlar acizane kanaatim ee, nasıl ki işte melekut alemindeki o makam yani meleklerin olduğu ve şeytanın, iblisin de o güne kadar içerisinde bulunduğu o makam bizim için metafizik bir dünyası, dünya ise iman da bizim için metafizik bir makamdır arkadaşlar. İman bir makamdır. Ve insanın imanını kaybetmesi aslında tard edilmesidir. O makamdan tard edilmesidir, indirilmesidir. Ee, seneler önce okumuştum bir köşe yazısında Neyse gene ismini vermeyeyim o kendisi köşe yazısında yazmış ismini vermiş ama Hasan isminde biri şöyle diyordu köşe yazısında Bazen içimden ya bu namazı da kılmayayım diye geçer Sonra kendi kendime derim ki oğlum Hasan demek ki öyle berbat bir durumdasın ki şu anda huzura kabul edilmiyorsun Yani insanın namazı kılmak istememesi Namaz kılmayı tercih etmemesi aslında o anda huzura alınmaması demek yani. Daha doğrusu kendisinin huzura alınmayı reddetmesi demek. Böyle düşünün. İman bir makamdır yani. Allah'a karşı serazat kalmak isteyen iblis, yani Allah karşısında bağımsız, kendi kararını kendisi alabilen, emir altında olmayan, Allah karşısına, Allah'ın emirleri karşısına kendini böyle görmek isteyen iblis insan ile müptela olmuş bulunduğu gibi iblis insan ile imtihan edildi ve o Allah'ın emri karşısındaki e, küstahlığı ancak insana secde etme emredilince ortaya çıktı. Hepimizin de imtihan edildiği emirler vardır arkadaşlar. Bazıları diyor ki şu bana çok zor geliyor. E tamam işte senin tam denendiğin nokta orası. Zaten insan kendisine zevk veren şeyle denenmez ki değil mi? Yani mesela benim çok çalışkan olduğum, çok zevk aldığım bir işi yaparken ortaya çıkmaz ki. Bana zor gelen, pek de sevmediğim bir işi yaparken disiplinli miyim, efendim, kural, kurallara uyuyor muyum bunlar o zaman ortaya çıkar. İblis gibi serazat kalmak sevdasına düşecek olan insanlar da iblis ile müptela kılınmışlardır. Bu cümleyi tekrar edeyim isterseniz. Allah'a karşı serazat, özgür, bağımsız, tamamen kendi başına buyruk kalmak isteyen iblis insan ile müptela olmuş bulunduğu gibi iblis gibi serazat kalmak sevdasına düşecek olan insanlar da iblis ile müptela kılınmışlardır. Onlar da işte şeytanla kol kola girerek Allah korusun her gün bir adım daha aşağıya doğru giderler. Şu kısada iblisin gösterdiği huylardan hangisi bir kimsede varsa, şu işte kibirdir, e, telvisi iblis denilen hakikati çarpıtma, işte ben ateşten yaratıldım şeytan, e, ben ateşten yaratıldım, Adem çamurdan yaratıldı diyor. Bak iki tane doğruyu söylüyor, sonra araya bir yanlış sıkıştırıyor. Ateş çamurdan üstündür diyor. Kim karar verdi buna? O, dolayısıyla ben ona secde etmeyeceğim diyor. Yani iki doğru cümlenin arasında bir yanlış veya iki doğru cümleden bir yanlış sonuç e, çıkardığında efendim sonuç tamamen yanlış oluyor. İşte bu telbisü iblis yani saptırma, hakikati saptırma veya kullanma. Mesela iblisin yaptığı bir şey. Hata etme, kibirle hata etme. Sonra hatasını kabul etmeme. Tam tersine makamı sorgulama. Ve... Emri sorgulama ve e, efendim sonra da o içine düştüğü tart edilme durumunu da Allah'tan bilme. Fe bima sen beni saptırdığın için ben onları yoldan saptıracağım diyor. İşte... Bu özelliklerden hangisi bir kimsede varsa onda şeytandan bir haslet var demektir. Ve onun tehzibine çalışmalıdır. Kişi kendisine bakmalıdır. Bende kibir mi var? Hoşuma gitmeyen bir emirle karşılaştığımda nasıl oluyorum? Efendim e, dini emirler tabi bunlar. Allah'tan geldiği kesin olan emirler arkadaşlar. Bizim dindarlığımızın imtihan edildiği yer orasıdır. Birisi bana dedi ki seneler önce bir yerde tanıştım cami yaptırma derneği başkanı arkadaşlar cami yaptırma derneği başkanı bana dedi ki ben zekat veremem hocam dedi böyle zekattan konuşuyor ben zekat veremem dedi Ş şok oldum yani cami yaptırma derneği başkanı cami yaptırıyor yani <gülüyor> zekat veremem dedi nasıl olur dedim efendim dedim yani bu nasıl olur böyle bir şey dedi ki çok vermem lazım dedi o yüzden veremem dedi Sonra ben çok dikkat etmişimdir o günden beri arkadaşlar. Bize böyle zekatla ilgili sorular hep 300, 500, 3000, 5000 yani bu kadar olan kişilerden gelir. Demek ki gerçek zekat vermesi gerekenler hani mesela zekatla imtihan ediliyor olmuyorlar. O yüzden İslam'ın köprüsü olarak ifade ediliyor hadislerde zekat. Mesela kimisine zekat zor gelir, kimisine cihat zor gelir, kimisine sus, bazen susmak Affetmek, bağışlamak zor gelir. Efendim kimisine e, namaz zor gelir, tesettür zor gelir. İşte bizim dindarlığımızın imtihan edildiği yer orasıdır. Ama nefis ne yapar arkadaşlar? Hep, hep zor gelenlere değil de kolay gelenlere dikkatimizi çekerek bak sen şunları şunları yapıyorsun harikasın der. E, teşekkür ediyoruz tekrar Meridian Gence. Bir sonraki görüşmemizde kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.